Şimdi programın son üç eseri piyano ile olacak ve <gülüyor> da oğlum Timur Selçuk refak edecek. Kendisi konservatuvarımızın eski piyano talebelerinden ve halen Fransa'da müzik tahsilini yapmakla meşgul tatili münasebetiyle burada bulunuyor ve o münasebette de, konserimize kendisini iştirak ettirdim ve... Bu eserler içinde yeni güzel bir piyano aranjmanı hazırlamıştır. O şekilde takdim edeceğiz. Amen. Uh -huh. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına Güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya Bestesi Münih Nurettin Selçuk'a ait nihavent bir eserle başladık dilli yüzerken uykularda. Eserde Timur Selçuk'a İstanbul Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Timur Selçuk 2 Temmuz 1945'te İstanbul'da sanatçı bir ailede dünyaya geldi. Babası Münir Nurettin Selçuk Türk Sanat Müziği bestecisi ve yorumcusuydu. Annesi Şehime Ertond'a da bir tiyatro sanatçısıydı. Küçük yaşlarda piyano çalmaya başladı. Galatasaray Lisesi'nde okurken bir taraftan da İstanbul Belediye Konservatuarı'nda piyano eğitimi aldı. Sonra Paris yılları, ekol normalde bestecilik ve orkestra şefliği eğitimi aldı. 1975'te de ülkesine döndü. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde verdiği konserde babası Münir Nurettin Selçuk'un ölüm yıl dönümünü anarken Büyük sanatçıların ölüm yılı olmuyor, sadece bedenleri yok o kadar diyordu. Timur Selçuk 6 Kasım 2020'de bu hayata veda etti. Artık bedenen aramızda değil ama anıları işte hayatımıza kattıklarıyla aklımızda kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Bugün İstanbullu birçok müzik insanı için adeta bir müzik mabedi olarak kabul edilen, öğrenciler için her zaman kendine özel bir ruhu olan bir mekanda, Taksim Sırat Selviler Caddesi 18 numarada Çağdaş Müzik Merkezi'ndeyiz. Her şey yerli yerinde duruyor yani Timur abinin bıraktığı gibi. Timur Selçuk, sevgili eşi Handan Selçuk ve sevgili kızı Mercan Selçuk sağ olsunlar. Davetimi kırmayıp program konuğum oldular bugün ve beni bu güzel mekanda konuk ettiler. Bavilden sonraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ergument Bey, çok teşekkür ederiz. Şey birkaç Size ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok e, mutluyum. Yıllar sonra yeniden bu mekanda e, olmak, sizlerle muhabbet etmek, e, çok mutluyum gerçekten. E, şimdi birkaç aydır bu programı yapalım diye konuşuyoruz ama işte araya evet. benim annemin sağlık sorunları girdi, hı hı. sizin babamın girdi. şarkıları, gösterileri girdi. Kısmet bugüneymiş. Ee, Handan Hanım, sizde başlayalım mı? Çağdaş Müzik Merkezinden söz edebilir misiniz? Ee... Tabii ki. Öncelikle Açık Radyo dinleyicileri de merhaba diyorum. Tüm Selçuk dostlarına, sevenlere, herkese güzel bir e, yıl da diliyorum. Çünkü artık yılı tamamlamış olacağız. Sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerip başlamak istiyorum. Çağdaş Müzik Merkezinde tabii şu an buluştuk. Çok güzel, çok mutluyuz ama bir yanımız kırık. Hep baktığımız zaman etrafımıza her şey aynı ama insanlar yok. Evet. Çok insanlar, gelip geçmiş, kaldırımlar aynı, caddeler hı hı. aynı, duvarlar aynı ama insanlar yok. Ama Timur Selçuk inanır mısınız yok değil. Evet, yani evet. Timur Selçuk var, yaşayacağız ve yaşatacağız bizim felsefemiz bu. O, bu güç olmasa, inanın biz aile olarak ayakta durmakta zorlanacağız ve sevenleriyle birlikte tabii ki o gücü alıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceği e, ruhunu taşıyoruz hep birlikte olacağımıza inanıyoruz. E, Çağdaş Müzik Merkezi ile ilgili e, burası bu mekan 83'te e, kiralanmış bir mekan. 2. derece tarihi eser, e, bütünüyle bir... E, hanımefendiye aitti. O da geçtiğimiz günlerde vefat etti. Dolayısıyla ikinci derece tarihi eser olmasının e, biz bir yerde saltanatını yaşıyoruz. Şöyle saltanatını yaşıyoruz. Yani bu mekan elimizden gitmedi. E, Yabı ütünüyle satılabildiği için satış işine girilmedi ve biz e, kiracılığımızı dünyadaki kiracılığımızı da bu mekanda <gülüyor> da devam ettirebiliyoruz. O yüzden böylece muhafaza çok edebildik. E, bu açıdan çok e, mutlu hissediyoruz kendimizi. Çok güzel. E, bu 1983'te burada e, faaliyete başladı Çağdaş Müzik Merkezi. Peki eğitmenlerden söz etsek yani ben tabii bir çoğunu tanıyorum örneğin Gökçen kıran benim çok sevdiğim hocamdı gitar hocam. Şan eğitmenlerimiz operadan, operadan çok değerli Hı -hı. ve bir ekol ki, Saadet İkesus Altan Ekol'den gelen e, ekoldü. Ruhi Sular'ın e, döneminden e, yani Saadet Hanım. Ve operanın de bizim şan hocalarımızın Hı -hı. çoğu. Solfège hocamız ve armoni hocamız zaten Türkiye'de armoni hocası olmadığı için biliyorsunuz hmm. çok az var. Evet. O dönemlerde Timur Selçuk tek dememek için Tabii. söylemiyorum hmm. ama armonide tekti gerçekten. Dersler hep birebir yapılırdı. Siz de biliyorsunuz evet, dönem evet. öğrenci evet, oldunuz. Evet. Kısa bir süre. Hiçbir altı. zaman için sanatın yani müzik sanatının toplu bir şekilde enstrümanın özellikle Toplu bir şekilde sağlıklı olmayacağına inanamıyordu Sandrı Timur Selçuk. Hı hı hı. Dokunmak lazım öğrenciye derdi. Sanat öyle bir şey derdi. Yani çok gönde doğru. dokunacaksın. Birebir onu hissedeceksin. Hı hı. Dolayısıyla böyle karşılıklı bir akım olurdu. Hı hı. Öğrenci ve öğretmen arasında çok keyifli ve çok güzel bir dönemdi. Ben en çok keyif alanlardan biriyim. Çünkü ben matematik öğretmeniyim. Hı hı. Devlet memurluğu denen bir zorluktan <gülüyor> böyle keyifli Değil bir mi? sanat ortamında Çok güzel. kurulmuş bir şekilde kendimi buldum burada. Kuruluşundan Bilmiyorum. beri varsınız değil mi? E, kuruluşundan beri yokum esasında. Ben 90 yılında hmm. e, Timur Selçuk'un hayatına giriyorum. Hmm, hmm, hmm. E, 96 itibariyle Anladım. de Çağdaş Müzik Merkezi'nde birlikte ben emekli olduktan sonra hemen Timur e. beni işveren olarak <gülüyor> yakaladı ve burası bana dolayısıyla e, sıkıcı bir e, süreçten sonra e, öğretmenlik de çok keyifli tabii. tabii. Bu anlamda söylemiyorum ama bir şartlar mesut. ve koşullar bazen zorlayabiliyor. Halihazırda meslektaşlarımız çok sıkıntı çekiyorlar biliyoruz doğru, onları. Çok doğru. Onun çok için doğru. benim için hoş bir şey oldu yani. Hı -hı, çok iyi bir patronla çalışmış olmak. Çok güzel. Özgür bir patronla çok. çalışmış olmak. Anlencim toplu dersler, solfej dersleri. Solfeji tabii solfejler evet. toplu evet. oluyor Armoni onlar da mı birebir e, o, o şey, Davraları yetişemedim Armoni de, ya Armoni de toplu oluyordu Fakat aynı seviyede insanları yakalamak zor olduğu hmm. için hmm. sonra sonra e, bireysele Solfejde evet. de bire bire döndük Çünkü bir sınıf dersi başlıyor 15 kişi 20 kişi Haftaya o gelmiyor öbürü gelmiyor derken Pıt pıt pıt pıt pıt, pıt çözülmeler Bundan sonra da 3 kişinin Bu? Evet bir Bu? dönemi Tabii. geçiriyor Zaman bir saatlik bir süre e sadece öğretmenlik değil. değil ki Erçin, sanat hayatı, besleyicilik hayatı aktif devam ediyor. Bu onu besleyen damarlardan bir tanesi, çok önemli tabii, damarlardan tabii bir tanesi. Kesinlikle. Onun için ona da çok tabii ki dikkat ediyorduk. Hmm. Tabii ilk zamanlardaki öğrencilerin hevesi, öğrenme hmm. isteği evet, o dönem evet. insanların her konuda diyeyim. Her bölümde bu sıkıntı yaşadı. sanat çünkü. Dolayısıyla şimdi biraz azaldı gibi. Maalesef <gülüyor> biraz daha popüler kültüre evet. yayılınca. Daha doğrusu hep de popüler kültürü suçlamıyorum. Biz de zemin olarak buna müsaade ettik. Doğru. Ee, bu Timur şey. abi ders verirken aynı zamanda kendisi de şan eğitimi alıyordu değil mi Saadet Hanım'dan? Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, şimdi şan eğitimi tabii ki Saadet İkesu az tanımında tanıma şansım oldu. Birlikte evet. çünkü derslere giderdik. Evet. Ee, Müzikte bu senfonik eserleri özellikle yaparken, babamın şarkıları CD'sini hazırlarken <gülüyor> orada tabii senfonik düzende yapacağı bir çalışma olduğu için de <gülüyor> çok büyük bir emektir o. Yani CD çıktı bitti diye 10 yılı aşkın bir çalışmadır her bir şeyi. <gülüyor> e, Saadet Tanım'la birlikte e, tabii ki çalışmasında bunu kendi anılarında anlatmıştır Timur Selçuk yani. Ee, bu babasının ona söylediği bir cümleden yola çıkarak yani besteciliğin şarkıcılığını aşmış ya şarkı söylemeyi bırak ya besteciliği birinden beni tercih Hı -hı. et demesi gibi bir cümle. Yani çok Hı -hı. E, doğru hatırlıyorsam onun üzerine Timur Selçuk e, özellikle de evet, şam dersi almaya başlaması evet. hem de babamın şarkıları cd'sine hazırlık yapma Hı -hı. açısından. Saadet Hanım'dan çok önemli bir insan biliyorsun Saadet-i Altan. Tabii tabii tarihinde. biliyorum biliyorum. biliyorum. E, dinleyicilerimiz de birçoğu biliyorum. Ankara Operası'nda. Ben e, yani şunu hiç rahatlıkla söyleyebileceğim sanatın içinde olmadığım için. Kafa sesi olan e, ve e, üst tonlardaki sesleri çok doğru yakalayabilen bir e, kişi sentimursal derdi. Saadetim hmm. Allah razı değilsin. Ben hmm. bu cümleyi bizzat duymuş bir insan. Temurcuğum bana kızmasın. Çünkü böyle şeyler <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum. Evet, evet, evet, Hiç hoşlanmaz. Ben şimdi <gülüyor> meydanı boş buldum. <gülüyor> Afınız olsunlar. Onu söylüyorum. Peki Mercan Hanım siz Çağdaş Müzik Merkezi ile ne zaman tanıştınız? benim de yaşıt burası. 83 yılında ee, zaman zaman derslerin olduğu günler buralara gelip koridorda evet he? ama tabii benim branşım hmm. farklı oldu. Artık burada soltej derslerine geldim. da hmm. piyano da aldım. Hmm. Dümandancığım doğru hatırlıyorsam evet. ee, yani böyle biraz e, bale konservatuarda bale okurken aynı zamanda burada hmm. da e, hepsi bir çünkü müzikle dans doğru. Ee, hmm. ama branş farklı olunca tabii ki daha farklı bir yola gidiyoruz sanışma böyle şey... Çağdaş Müzik Merkezinin bugünkü işlevinden söz edebilir miyiz? Aslında bir faaliyet içinde değiliz şu an. Hı hı. Ee, bizim ilk hedefimiz burayı korumak, korumak. muhafaza etmek. Hı hı hı. Ee, buradaki sesleri, yaşanmışlıkları. Tabii, tabii. Ya, ya. Ee, burası bizim Selçuk ailesinin küçük müzesi gibi. İlk hedef, ilk başlık bu. Ee, onun altında. Ee, tabii ki buraya yakışan bir şekilde uzun vadede e, yine üretip paylaşırsak ne mutlu diyelim. Anladım, anladım. Şu an Çok güzel. ediyoruz. Tamam, süper. Şey Bir şarkı çalalım mı? Ee, ne çalacağız? Ayrılanlar için Ümit Yaşar Oğuzcan, Timur Selçuk. Ee... Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar cüz olsa, ne kadar güç olsa, her şey, evet her şey mutluluk için hiç yaşamamışız ne Hiç ne o günlerimizi gecelerimizi o günlerce gecelerce sevgilerimizi o günlerce gecelerce sevgilerimizi Sevdiğin insan ne kadar sevsen, unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer, sen de unutursun. şimlere tabi düşen hatta bütün yazıklarım satır satır kalırsan içinde bir derin sızık alır kalırsan içimde. Bir derin suzu kalır, kalır esmer Bir suzu Bir suzu kalır. Timur Selçuk, Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi kendisine ait bir eserdi. 1967 tarihli bir 45'lik plak kaydında dinledik. Timur Selçuk sanıyorum Paris'te Barclay Plak Stüdyosu'nda plak kaydı yapan ilk e, Türkiye'li sanatçıydı. Yanılıyor muyum Andan Hanım? Hayır, doğru. Teklif alan, ilk teklifi alan Türk sanatçısı, kontratlı sanatçı olma yolunda teklif geldiğini Biliyorum. İşte az önce dinlediğimiz şarkı da bu stüdyoda kayda aldı. İlk 45'lik plak kaydı diyebiliyorum. Evet, e, Paris Opera Orkestrası eşlik etmiş. <gülüyor> <Eşliğinde>. Hatta <gülüyor> e, şey, e, stüdyoya girdiğinde e, Timur'un anlatmasıyla <gülüyor> tabii ki hiç tahmin etmemişler hmm, şey, ufak tefek böyle evet. girdiği diye diye <gülüyor> ama sonunda tabii herkes büyük bir şaşkınlıkla karşılaştığını ifade eder. Hmm. Tabii fiziki hmm. görünüyeye bakıp yaş çok ufak vesaire. Bu şekilde bir Çok güzel onlar. Kaç 45'lik yayımlandı? Aşağı yukarı bir şey var mı? Ama bu bilgilen vardı. Vardır şeyde. yani Benim hmm. çok net bir rakam söyleyeceğim. 15-20 gibi e, saydığım evet. yani 45'lik olarak. Hmm. Ama gözümüzden... Sonra long play'ler var değil mi? Long play'ler var. Yaptım. Onları da bir 10-15 arası. Hmm. Diye sonra CD'lerle daha yaygın kesimlere hmm. ulaştı. Peki ama şu anda örneğin müzik marketlerde Timur abinin e, albümlerini bulamıyoruz. Biz e, onları... E, Çünkü çok bir iyi. önceki programlardan sonra da dinleyicilerim sordular. En azından evet, bir bilgilendirme anda, yapabilirsek. Şu anda Çağdaş Müzik Merkezi'nde e, bu CD'lerimizin hepsi e, sizin aracılığınızla da bize ulaşabilirler. Tamam. Biz çok emekten e, yana insanlar olduğumuz için hmm. bizimle birlikte e, olan kişilerin, Timur Selçuk sevenlerinin aynı özeli gösterdiğini bildiğimiz çok için doğru. biz onları hırpalanmaktan korumak istedik açıkçası. Çok Belki yanlış yapmış olabiliriz. Bizi affetsinler. Hı -hı. Ama böyle bir korumaya almak mecburiyetinde kaldık. Anlamışlardır bu. Tabii, tabii yani ben, çok iyi, ben çok iyi anlıyorum. Peki şey Mercan'ın bu dijital platformlarda var. E, mevcut. Mevcut değil mi? Platformlarda. Ama tabii o CD'ler bir arşiv tabii. gibi ve içinde çok ...önemli yazılar var. Yani bir kitapçı gibi kesinlikle. olduğu için önemli. Onlar Arşiv dijital var. ortamda yok ama... Daha şurada bir ilave yapmak istiyorum. Kitapçıklar çok önemli bilgiler var o CD'nin içerisinde. Hı -hı. Çoğu zaman e, bu basımı yapın arkadaşlarımız çok masraflı olduğu için... Hı -hı. prodüksiyonu Hı -hı. kendimiz yaptığımız için... ...acaba inanın şeyden CD'den daha yüksek rakamlar çıkardı kitapçık basımı için... Hı -hı. Sayfa azalsak mı diye bizi kıyamadıkları için teklifte bulunurlar. Ama asla oradan ödün vermedik. <gülüyor> Bütün prodüksiyonları kendisi mi yapıyordu? Evet. evet. Çağdaş, Müzik, Müzik, Müzik Merkezi. Müzik Merkezi. Çok kolay evet. işler değil. Evet. inanın yani. Ama işte... İyi ki öyle yapmışız. Bu şekilde. Biz şimdi evet. yani bu bedensiz yolculukta iyi ki diyoruz bunu. Evet. Tabii tahmin ediyormuş. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ve mutlu ki şöyle bir şey biz <gülüyor> üç hanım vârisleri <üniversiteleri> olarak <gülüyor> aynı yolda e, gidebilme kafasına sahibiz diye. Bu güzel. çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, birimizin söylediğine bu anlamda kimse karşı çıkmıyor. Çok güzel. E, korurken de tabii ki mahrum etme anlamında yok. Tabii lütfen. tabii tabii anlıyorum. Yok yok ben çok çok çok yani, çok yanılıyorum. onların anlıyorum. da aynı şekilde tabii. biz tabii önde olduğumuz için onların adına bu korumayı alıyoruz. Tabii biz tabii tabii. Mursa, tabii tabii halkına mal olmuştu. Ben sadece Tesadüfen eşi, evladı, sıfatları, <gülüyor> Üç, ee, kişileriz. Ü, <gülüyor> halka kişileriz. Yoksa halka olmuş Üç hanım derken saygı. siz Sandan Hanım, siz evet. Mercan Hanım, Hazal Hanım Size ama Türkiye'de değil ya. değil mi? Evet. Abi, yurt dışında sanırım <gülüyor> değil mi Hazal Hanım? Amerika'da yaşıyor. Aa, evet ya. O da oralarda e, Türkiye devam Türkiye'ye geldiği devam günlerde ben keyifle onu da konuk etmek isterim Bavi'nden sonraya haberleşiriz. <gülüyor> Handan ee, Hanım geçtiğimiz aylarda sanıyorum Ada Müzik'te yeni bir plak çalışmasının ilk adımları da atıldı. E, ada Müzik e, Timur Selçuk'un çok özenli çalıştığı ve çok keyif alarak çalıştığı bir e, yerdi. Bülent Bey de Sev, özellikle Bülent çok sevgili evet, e, dostu diyeyim. Dolayısıyla Timur Selçuk'un memnun olması ve memnun edilmesi biraz prensipleri açısından zor. Timur Selçuk zor bir insan değil ama Türkiye'de evet, evet. prensiplerinden ödün vermeyen kişiler maalesef ki zor insan olarak adlandırılıyor. Şimdi çok hoş bir teklifle karşı karşıya kaldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılmış konseri Banda almış bir e, ne mutlu bize buradan ona da teşekkürlerimi evet. iletiyorum. Aile adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Herhalde. Herhalde. Bu pilav dönüşecek inşallah. Bülent Bey de çok nazik ve çok kibar bir şekilde biz sadece aile olarak evet dememiz yeterlidir. Çok güzel Çok zarif bir davranış. İnşallah bunu hayata geçirmekte hep birlikte umarım. başarılı oluruz. İnşallah. Merakla bekliyoruz, i̇nşallah bekliyoruz o zaman. <gülüyor> tamam. e, Mercan Hanım, Selçuk ailesinde 3 kuşak sanatla iç içe yaşayan insanlardan oluşuyor. İşte ilk kuşak dedeniz Münir Nurettin Selçuk ve nineniz Şeyh Merton. İşte Sonra ikinci kuşak geliyor Timur Selçuk ve Selim Selçuk. Siz ablanız Hazal ile birlikte ailenin üçüncü sanatçı kuşağını temsil ediyorsunuz. Duygularınızı sorsam yani çok iddialı insanların Öyle, izinde gerçekten. devam ediyorsunuz. Bana bunu sordukları zaman senin için bir zorluğu oldu mu? Hı hı. Bu sorumluluğun altında ezildin mi? Vesaire hı hı. gibi sorularla çok karşılaştım. Özellikle kendi başıma yola çıktığımdan beri Hı -hı. benim için bu her zaman bir gurur kaynağı oldu. Olur tabi kesinlikle. Ve ben başka bir branşta seçtim ama dans, müzik, tiyatro bence evet. iç içe. Hepsi birbirini besliyor diye düşünüyorum. Çok benim duyurum. ilk öğretmenlerim onlar oldu. Aile çok önemli, aile en önemlisi diyebiliriz hatta çok ondan doğru. sonra diğer eğitimler e, geliyor. Çok doğru. E, benim için e, Münür e, Selçuk, babaannem, Şehim Erton hepsi çok kıymetli. E, ancak Timur Selçuk, babam hmm. e, benim hayatımın gerçekten e, güneşi hmm. e, diyebilirim. E, baba olarak ve sanatçı olarak yani hmm. ben bir Timur Selçuk hayranıyım aynı zamanda. Evet. Hmm. E, dolayısıyla benim için hep çok kıymetliydi e, ve öyle de olmaya devam edecek. Ne güzel. E, benim yolumu aydınlatan bir fener adeta. Onun yolunun yolcusu olmak Çoban yıldızı istiyorum. gibi. E, yani gerçekten ha. öyle. E, evet. Hani a, abartılı belki söyleyebilirim. Yani pudlaştırılma hmm. derecesinde öyle söyleyeyim. E, bunu olumlu anlamda kullanıyorum. Tabii. Çok kıymetli, çok şanslı hissediyorum kendimi hmm. bu açıdan. Çünkü Allah bana böyle Değil. bir biyolojik bağ bu sofraya e, e, yaratılmışım, doğmuşum. Çok o yüzden önemli. böyle bir şans için acaba ne yapmış olabilirim Değil. diyorum evet. e, çoğu zaman. Benim için her zaman bu üç nesil yolculuk sadece artısı olmuştur, güneş olmuştur, so olmuştur öyle söyleyeyim. Yani şey diyordu Timur abi, yani işte sanatçılığın genlerden kaynaklanan bir tarafı var ama yani ben Timur Selçuk olmak için çok çalıştım. Sanıyorum şu andaki sizin temponuz da böyledir değil mi? Nasıl geçiyor çalışma temponuz bir gününüz? Şimdi Mercan Selçuk dans topluluğu olarak bir Ne zaman kuruldu? 2017 ha, yılında. Bayağı 5 evet, yıl. 2017 yılında hı hı. özel bir topluluk. Benim ve ailemin desteğiyle dönmekte öyle söyleyeyim. Ha, ha. Özel dans topluluğu çok kolay değil. Tabii. 8 yaşından 30 yaşına kadar hı hı. aynı bir devlet öperi balesinde nasıl çocuk Larda rol alır. Ne bileyim, evet. Uriyan Güzel'de ya da Kuğ Gölü'nde. Böyle bir oluşum kurduk. Genler dediğiniz gibi gerçekten önemli, önemli kıymetli ya. ama kıymetini bilene çalışarak ancak yetenekler ışıldıyor, parlıyor. Biliyorsunuz bu her alanda böyledir. Ben o genlerden dolayı çok şanslı hissediyorum Hı. kendimi ama kendi branşında da Çalışarak hakkını vermeye çalışıyorum. Dediğim, çok yoğun Aynen bir çalışma dur. istiyor. ancak sevgiyle oluyor. Sanatta böyle bütün mesleklerde böyledir. Sanat biraz daha nedense belki biz sanatlar farklı bir yere koyuyoruz sanatı. Çok çalışma istiyor. Hayatınız oluyor. Dur. Yani bu bir hadi yaşam biçimi. Şimdi çalışacağım gibi değil. Dur. Yani su içmeden yaşayamayız ya da yemek hı hı yemeden. Hı hı. Bu gibi aslında bizim mesleğimiz. Dur. Dolayısıyla çok da keyifli böyle olması. Hayatımızda bundan döndürüyoruz. Düşünsenize yani sevdiğiniz bir işten. Doğru. 6 Kasım'da işte bu şeyi izlemiştim. Cery'deki gösteriniz gerçekten çok çok güzeldi. Yani babanız çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Siz de onun yolunda gidiyorsunuz değil mi? Öğrencileriniz var. Tabii ki, sanattaki alışveriş zaten bu öğrenci öğretmen ilişkisini hani maddi bir şey olarak söylemeyeceğim. Tabii, tabii, tabii, tabii. Ancak usta çırak hı hı. ilişkisi her ne kadar artık konservatörü bitirip profesyonel bir yolculuğa başlasanız dahi ustanızla o eğitim süreci, eğitmek, üretmek, paylaşmak bu sonsuz bitmiyor. Sonra kendinizi geliştirmeniz aynı şekilde. Yani ben oldum diye bir şey sanatlı yok. Bunu dediğiniz anda o kadar hızlı ilerliyor ki bir kere yani alttan gelenler koşa koşa geliyor. Dolayısıyla bir yol açansanız, üretip seyircilerle paylaşıyorsanız Doğru. bir şeyi sürekli geliştirmek durumundayız. Çok Hele ki bu dünyanın bu kadar hızla tabii, tabii, tabii, ilerlediği tabii, tabii. bu çağda. şey babamın şarkıları projesinden söz eder misiniz biraz? Ne kadar tabii. zamandır sahneliyorsunuz? 2020'de premierini yaptık. Babacık da hayattayken onunla birlikte premierini gerçekleştirdik. Topluluğu 2017'de ilk kurduğumda aslında bu benim hep gönlümde yatan bir şeydi. Çünkü Timur Baba'da Münir Baba'nın parçalarından evet, bu, onun şarkıları albümünü oluşturdu. Ben de kendi branşımla, bunu acaba devam ettirebilir miyim bu babamın şarkıları yolculuğunu diye sohbetlerimizde değil mi Andancığım? Evet. Ev sohbetlerimizde hep bunları Peki. Konuşuyorduk ama hazır olmam gerekiyordu Gerekli. buna başlamak için. Timur abi bugün yaşıyor olsaydı, <gülüyor> mesela dedemin şarkıları gibi bir şey yapar mıydınız? Münir Ürrettin. Espiri'sine böyle bir şey konuşmuşluğumuz he. var. Belli mi olur belki ileride dedemin şarkıları dersin diye, diye bunu he. şey yapmış konuşmuşluğumuz var. Şimdi bir babam babamın şarkılarının hakkını verelim de. Tamam. İnşallah. Şey bu Yolduzum. gösteriler devam edecek değil mi? Devam 6 ediyoruz. 6 Kasım'da CRR'deydiniz İstanbul'da evet, bir iki. 7 Kasım CK Cadde Bostok'ta'ydık. Cadde Kasım ayında İstanbul... böyle bir Timur Selçuk ayı gibi oldu adeta. Hı. O yüzden çok mutlu olduk. Dört temsil gerçekleşti İstanbul Kasım'da. dışında düşünüyor Niye? musunuz? Niye? var. İzmir mesela yakışır. <gülüyor> yani, Ankara. Yani. Ee, şimdi... <gülüyor> Lütfen. Tabii tabii. Mancim. Muhabbet ediyoruz. <gülüyor> muhabbet, bu evet, biz, evet. Bizeyiz. Evet, muhabbet ediyoruz. Işte, <gülüyor> biz bizeyiz. Masada muhabbet ediyoruz. Biz bizeyiz. Gerçekten biz e, o 6 Kasım'ın e, ikinci yılını doldurmanın getirdiği hüznü ve karışık e, Mercan'ın e, bu nehir gibi akan ordusuyla diyeceğim. Çok dans çok... ordusuyla. E, evet. Değişik duygular içinde, bir ben kendi adım bir asansör yaşadım. Yani duygularım indi çıktı. <gülüyor> o kadar değişik bir şey yaşadık. Ve ne kısmet oldu? Hakikaten Kasım Timur Selçuk ayı oldu. Yani bizim, biz iki temsil düşünmüştük evet. ama dört temsil oldu. Çünkü ikisi de teklif olarak geldi, <gülüyor> almak istediler. Şimdi İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana. Olması gerekiyor. Hepsi. Yani büyük bir coşku var ama bizim insanımızda bu coşkular çabuk böyle sönüyor. Evet. Ee, acaba tamam. bir şey platform eksikliğimiz mi hmm. biraz böyle kültür boşluğumuz mu adını koyamadım, bu yaşa geldik alır hmm. koyamadan gideceğim. Böyle coşuyoruz aha yaparız ederiz falan Ondan diyoruz birdenbire e, in veriyor her şey. Biz e, yani biz derken aile olarak bir şey ağzımızdan çıktıysa, o coşkuyu yaşadıysak uzun vadede onu götürmeye çalışıyoruz. Çok ekonomik davranıyoruz bu anlamda. Yani hakikaten birdenbire fırlayıp birdenbire e, sönmüyor. İnşallah. İnşallah. Çok güzel. Bütün bu e, otobüsler ve diğer şehirlerden gelen akın akın insanlar evet. ve o heyecanı, bu Siz de e, Evet evet evet. Yani çok, çok inşallah müthiştir. bu sönmesin çünkü bu sadece i̇nşallah. Timur Selçuku yaşatmadığına değil, bu ruha Türkiye'nin ihtiyacı var. Evet. Çok doğru. Yani Timur Selçuk zaten, Timur Selçuk kendi için hiçbir zaman bir şey yapmadı. Hep Tabii. E, toplum için her şey... Öne aldı her konuda. İnşallah bu coşku bu hmm. anlamda Timur bir e, sembol olsun evet. ama her anlamda bu coşkuyu kaybetmeyelim. Tamam. Bu çok önemli. Ne yapalım evet. bir şarkı arası verelim mi? Ee, ben çok sevdiğim bir şarkısı var. Ee, bir eseri var Timur abinin Bu Cahit Sıtkı Tarancı'nın Kırık Kalpler. Hmm. Ee, onu dinleyelim mi? Evet. İz aşkla başı dönmüş iki çocuk, bütün bir bahar o çiçek. Ben yaprak, yarabbim ne güzel, sevişiyordum dünyayı aşka. Kareşti, ne istedi bizden gözü değdi de oldu bu sevdaya ayırdılar bizi birbirimizden hem de göz göre yürek parçala Kim kardeşti, ne kardeşini istedi bizden gözü değdi de oldu bu sevdaya ayırdılar bizi birbirimizden hem de göz göre yürek parçala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 parçalıyor. Ben aslında biliyor musunuz Handan Hanım Babil'den sonra da Timur Abi ile de program yapmak istedim hep ama benim yani işte radyo programcılığındaki acemilik günlerimdi, bir de Timur Abi'nin yoğunluğu vardı. Ama her iki Temmuz yaklaştığında bir arardım Timur Abi. Abi ne yapalım, konuşalım mı? Ya Ercüment için bir proje üzerinde çalışıyorum ki hakikaten biliyordum neler yaptığını o dönemlerde ama. Fakat yani o fırsatı Timur abi yaşarken bulamadım ama o aramızdan ayrıldıktan sonra ben öldü demiyorum yani işte bedenen aramızda yok şu anda ama öğrencileriyle ben Selim'le ve Kerim Altınok'la sık sık onun muhabbetini yaptık Babil'den sonra programında. Şimdi burada hazır evet, sizi tamam. yakalamışken evet, evet. ben deminden beri heyecanla bekliyorum. <gülüyor> tamam. Siz buraya girdiğinizde bu kapıdan içeriye e, ne hissettiniz? Yani şöyle yani öğrencileri için ve yani Timur abiyi tanıyanlar için aslında gerçekten Timur Selçuklu yıllardı o yıllar. Yani her anlamda özellikle hani müzikle uğraşan insanlar için burası gerçekten hani bir e, ne derler? Yani geçerken mutlaka uğramamız gereken yani ders dışında ya da ne bileyim aklımızın bir köşesinde olan bir yerdi Çağdaş Müzik Merkezi. E ben 90'lı yılların başlarında işte Gökçen Taşkıran'dan bir kısa dönem 6 ay kadar gitar dersi almıştım. Tabi Timur abinin şeyine de katılıyordum bu solfej eğitimlerine. Koruyan kollayan bilgisini cömertçe bizlerle paylaşan bir insandı Timur abi ama tabi ...çok da güzel esprili bir insandı... ...dersleri çok keyifli olurdu ama... ...birçok konuda olduğu gibi yani müzik eğitiminde de... ...ilkelerinden ödün vermeyen... ...tatlı sert yeri geldiğinde böyle... ...yani... ...ve ben kendi adıma konuşursam... ...o ince çizgiyi korumak için hep çok... ...dikkat etmeye çalıştım... ...yani Timur abi... ...ne bileyim çok şey de benim için... ...yani ne bileyim... ...2011 Mayıs'ını mesela tamam ...2010 yılının 1 Mayıs'ı... ...onu konuşacağız programın sonuna doğru oradaki duygularımı da anlatacağım. Sizin Timur Selçuklu yıllarınızı sorsam yani evde aile yaşantısında bir eş bir baba olarak Timur Selçuk, hmm. ne demek istersiniz Handan Hanım, Mercan Bence Hanım? Bence bana mı yoksa baba olarak Mercan'a mı? <gülüyor> Nasıl istiyorsanız bir eş olarak, baba olarak. Ben e, eş olarak şöyle söyleyeyim, eş kelimesini kaldırayım daha tamam, rahat konuşabileceğim. Çünkü e, özel insanlarda e, eş tanımlamasına girdiğiniz zaman hı hı. hanımlar doğrultusunda maalesef hanımlar bana kızmasınlar, e, beklenti... İşi yükseliyor. Hı hı. Şimdi sizin seçtiğiniz eş dediğiniz kişi topluma mal olmuş bir insansa sizin hayatınızı ona göre düzenlemeniz lazım. Ben çok şükürler olsun ki altyapısı hazır geldim Timur Selçuk'a. Yani hı hı. benim ailem de böyle bir bilim adamı, bir tıp adamıydı babam ama araştırmacı bir insan olduğu için. Babam gelmeden önce annem üç kardeşiz, üçümüzü de Herkes odasında sessizlik derdi. Dolayısıyla zorlanmadım ben Tibur Selçuk'la birlikte. Ee, yani zor bir insan hayatına fedakarlık yapmış. Böyle bir, Asla böyle bir şey yok. Keşke olsaydı ömrünün sonuna kadar evet. birlikte gidebilseydim. Çok şanslıyım sadece eş olmanın dışında iş hayatımda da birlikte oldum. Uzun yıllar çalıştınız. Ama, e, bilerek ve kime dokunduğumu neye değdiğini hep hissederek e, yaşadım. Bunu yakın çevrem, özellikle yakın çevremin Hı -hı. dışında da öğrencilerimiz de çok iyi solumuştu, çalışmış merkezinde. Tabii. Hı -hı. O yüzden böyle hani dışa vuruncu bir konuşma değil. Bu gerçekten Hı -hı. bunu yaşayarak hissederek Eminim. ve hissettirerek Hı -hı. E, hareket ettik. Az önce siz öğrencilinizle anlattığınızda hala öğrenciler. Arıyorlar, diyorlar biz oranın kokusunu özledik. Tabii, yani bunun kadar anladım. güzel bir cümle. Kesinlikle. Hala bunu hisseden Ruhum. bir ruh var. Bu o yüzden ben o anlamda çok şanslıyım. Hmm. Eş demeyeceğim. Timur Selçuk gibi çok değerli, Yoldaş. bir kanatçı, bir hmm. ruhu, insanlığı çok farklı olan bir kişinin ...yanında Hı. özel hayatını paylaşan bir insan oldum. Ne mutlu bana. Ne mutlusu gerçekten. Hı. Nercan Hanım. Ee, Baba Kibur Selçuk. Yani şöyle hepimiz bir ortak noktada buluşuyoruz Hı -hı. bence. Yani benim de Handan'dan çok farklı olmayacak cümlelerim. Çünkü Hı -hı. siz yani şu an üçümüz bu masada. Siz öğrencisi, ben kızı diyelim. Handancım eşi olarak. Hı -hı. Ama hepimiz aynı çizgide... Aynı noktada buluşmuşuz. Şimdi bu evet. sohbeti dinlerken, e, size dinlerken bunu hissettim. Hı -hı. Benim de söyleyeceklerim e, aşağı yukarı böyle yani bir baba kız ilişkisini Hı -hı. anlatmaktan ziyade Hı -hı. böyle bir insanın yanında olmanın, ona dokunabilmenin, onunla paylaşabilmenin şansını hissediyoruz hepimiz. Evet. Ve onu korumak üzerine evet, evet. hareket etmişiz. Hı -hı. Ne kadar güzel sınırlarına, çizgisine, saygısına ve sanatını şöyle ya da böyle anlayabilmişiz demek ki, değer vermişiz. Ee, Çok güzel. Böyle hissettim. <gülüyor> Çok güzel. Peki şey pandemi döneminde peki ne yaptı Timur abi? Yani burası onun hayatı. Pandemi döneminde açamadı öğrencileri. Evet pandemi dönemi maalesef ki çok kahretici bir dönem oldu. Bütün esasında sanatçılar tabii. için, üreten insanlar için tabii, çok, tabii. çok kötü olduğunu yakın çevremizden sohbetlerimizde duyduk. Maddi duydu. şeyin tarafı diğer tarafı yani. yani maddi tabii. maddi şeyin dışında maneviyat olarak çünkü tabii. hep ben şöyle teselli ediyorum. İşte açılacak bir gün gideceğiz <gülüyor> çok yakında yarın bir gün vesaire çocuk gibi oyalanacak bir durum yok tabi ki dedim ki yani daha farklı şeyler belki düşünüyoruz hani oraya gelip gitmek vesaire zor olacak biz gelsek öğrenci gelemeyecek Hı -hı. şeklinde ee, ama çok kahr oldu ben benim yaşam damarım. yani, yani inanır mısınız bu kapıdan içeriye girdiğinde her seferinde çok şükür diye girerdi. Yani şu kapıyı açtığında hmm. farklı girmezdi. Çünkü burayla bütünleşmiş, hmm. yaptığı işi severek yapar. E, kapılara kadar biz öğrencilerimizi uğurlardık ve kapıda karşılardık. Evet. Işıklı, hala bütün öğrenciler hmm. bunu söylerler. Yani burası bir dershanenin dışında farklı bir mekandı. Bütün sohbetlerimizi, özel yaşantılarımızı paylaştığımız belki hmm. hep bir sınırlar içerisinde. Dersden çıkınca da insanların terapi merkezi gibi bir yerde. Hmm. Dolayısıyla pandemi dönemi her anlamda, beni de açıkçası o anlamda çok yıktı. Ne kadar süre kapalı ee, kaldı bu çağdaş. Yani her yer kapandı, kaldı. Ondan sonra açılmalar başladığında da biz açamadık. Niye diyeceksiniz? Hı -hı. Çünkü hastalık öyle bir hastalık Tabii. ki nefes yoluyla geçiyor. Hı -hı. Bire bir ders yapıyorsunuz. Şam dersi Timur için. Yani. Öğrenciler çok gelmek istediler fakat evet, evet. bu Timur için iyi olmayacak bir şeydi. O bugüne yarın derken işte ondan sonra Timur evet. zaten dayanamadı. Ben böyle yaşayamam dedi. İnanın isteyerek ölüme gitti bir insan. Ciddi ben misiniz? böyle yaşayamam. Doğru. Üretmediğim zaman ben öl ölürüm derdi. Kaç yaşındasın sorusuna verdiği cevap şuydu herkese. Ürettiğim yaştayım. Ne evet. güzel bir cevap. Ürettiğim yaştayım. Kalemim durduğu an, üretemediğim an ben yokum. O kalp krizinde bu stresin etkisi olmuştur değil mi? Yani Vallahi çalışamamak belki. Valla kalp krizi belki... şöyle diyelim. Kalp krizi <gülüyor> demeyelim çünkü kalp durunca zaten hayatımız evet. sonlanıyor biliyorsunuz. Doğru, yani doğru. sadece bir ıh diyerek senelerce yaşayan Allah şifa versin Çok hastalar doğru. var. Tabii. O yüzden e, yani kalp krizi hep kalp krizi bütün e, evet, e, evet. rapor. Öyle <gülüyor> kalp evet, durunca hayat sonlanıyor. Evet, yani. Ama e, ben şunu düşünüyorum hep bunu Mercan'la da konuşuyoruz. İstediği bir şekilde sonuçlandı diyeyim. Çok şükür orada da yani bin kere şükrediyoruz. Çünkü Timur Selçuk bir bakımı, bir yardımı vesaire kabul eden bir insan değil. Kendi suyunu kendi alır, kendi kahvesini kendi yapar. Ben bakın ev hayatını sordum sana. Tabii tabii. Ütüsünden yemeyin Çok güzel yemek yaptığı bilinir zaten burada da dershanede. O hikayeler var. Yani o anlamda tam tersini ben bir şey yazarken bile evde bir mutfakta bir işim varsa yardıma geldiğini biliyorum Timur ne için ya yo balada biraz kafa değişikliği oluyor der evet. yani o yüzden eğer başka türlü hayatta kalsaydı iyileştirme yolu, hmm. hastane süreci vesaire o gerçekten hepimizi ve sevenlerini dahil hepimizi çok üzecekti. E, kabul Çekmeden, çektirmeden ama, evet, evet. Çekmeden çektirmeden diye bir lafı var. Çekmeden çektirmeden. Programın sonuna geliyoruz. İşte sevenlerinin, öğrencilerinin e, Timur Selçuk'a hak ettiği değeri her zaman verdiğini düşünüyorum ama Zaman zaman Timur abinin buruk konuşmalarına da şahit oldum. Yani onun inanç dünyası zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştı. Oysa ki çok iyi hatırlıyorum. Ne zaman onu davet etseler o piyanosuyla ve sesiyle emek mücadelesinin, işçi sınıfının, işte demokrasi güçlerinin yanında yer aldı. İşte en son 30 yıllardan sonra 1 Mayıs 2010'da e, Taksim'de ilk kez kutlanan 1 Mayıs mitinginde yine sahnede yanımızdaydı Timur abi. İşte DİSK e, sevgili Yasemin ile benden rica etmiş bir sanatçılar korusu kurmuştuk ve Timur abiye de yanımızda olmasını rica etmiştik. Hiçbir şey sormadan kabul etmişti ve e, işte piyanosuyla sesiyle e, 1 Mayıs günü yanımızda olmuştu. E, yani kırgınlıkları var mıydı Timur abinin diye sorsam. Bütün bu emek verdiği... Değerler, müzik... E... Kırgınlı, e, kırgınlık konusuna gelince ben ondan önce az önce inançla ilgili şeyden evet, bahsettiniz Zercümen evet. Bey. Ona değinmek istiyorum. Hala o konuda ben aydınlanmış değilim. Hı hı. E, bekliyorum inşallah önüm yeterse aydınlanmayı. Hı hı. Timur Selçuk'un namaz kılmasını e, bu kadar kabullenemeyen... Bir entelektüel, kendini entelektüel diye tanınılmış bir kesim var. Hala biz hayattayız. Yani bunu bize anlatırlarsa, bir yerde bir toplantı Hı -hı. yapıp açıklama yapacaklarsa dinlemek isteriz. Hı -hı. Bu konuda çok hırpalamaya çalıştılar Hı -hı. ama biz ne yaptığımızın bilincinde olduğumuz için, hiçbir zaman için Timur Selçuk zaten hayatında doğruları Tabii. devam eden, o genel doğrular. İlkeleriyle Yani emekçi olmak, ben şimdi şuradan soruyorum. Emekçi olayı siz dediğinizi düşünüyor. Emekçi olmak, devrimci olmak inançsız olmaya mı eşitleniyor? Yani bu bir matematiksel formül mü? Bu formülü kim çıkarttı? Biz bilmiyoruz. Son röportajı sabah gazetesinde en son röportaj teklifi oradan gelmişti. Onu değerlendirmiştir. Manşettir bu. Hı -hı. Sevgili Tuba da buradan selamlar olsun. Hı -hı. Selam. O üst başlıkta şu yazıyor. Ne gençliğe ne tavsiye edersin Simur Bey sorusunu cevabı şu. Gençliğe Atatürk'ün nutkunu ve Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye ediyor şimdi iki Mustafa iki Mustafa iki Mustafa devamlı Timur Selçukun söyleşileri içerisinde bu hiç mi bu entelektüel arkadaşlarımız kulak vermediler acaba ne demek istiyor? neden anlamak istemediler yani bunu Timur Selçuk namaz kılıyor ile bütünleştirip çok özür diliyorum ve artık yani burada şeysiz sansürsüz konuşmak istiyorum neden dile alınmak ve reklamlarını yapmak istediler ben bunu merak ediyorum dur ya onun şöyle. Hmm. Evet yani onun için hani namaz kılmak bir gazeteci e, arkadaşımız bunu bir e, canlı yayında sormuştu. İsmini vermeyeceğim şu anda. <gülüyor> ve e, pervasız bir tavırla "Beş vakit mi kılıyorsunuz? Bize de öğretir misiniz hocam değişini e, hiç unutamıyorum. Zaten çizgisi ve kendi dalmış bir kişi şu anda e, ismini vermeyeceğim ama e, konuşurken bile öfkelendiğini Timur Selçuk'un cevabı şu olmuştu. Kardeşim, sevgili kardeşim, ismi çıkmasın diye kendimiz <gülüyor> Sevgili kardeşim, ben Allah'ı kandıramam. Ben ibadetimi istediğim zaman yaparım. Bu da mı anlatamadı acaba bu enterekte ya kesme, namaz kılma işini? İşte hep gibi... <gülüyor> Şöyle ben şeyi hatırlıyorum Handan Hanım bu 2000 yılını hani bir yüzyılı e, devrederken web sayfasında bir yazısı vardı Timur abinin. Tam şimdi hatırlamıyorum ama Hanım belki hmm. daha doğrusunu söyleyecektir. Yeni yüzyıl ahlaklı erdemli insanların yüzyılı olacak espri de bir yazıydı ah, değil, değil mi? ahlaksızlara karşı ha, mücadeledir artık. Yani sağcı solcu, ocu bucu değil yani başka bir ee, işte o yüzden de yazıyor Biraz... bütün ahlaklı insanlar kardeştir üreten paylaşan zulme sessiz kalmayan bunun altında tüm kimliklerinde, etnik kimliklerinde. Efendim her Buyurun, gibi, yani. evet buluş ama bir olmaktan yana artık buraya geçmesi lazım. Bölüne bölüne bir Doğru. hal olduk yani. E bunu Doğru. anlatamadığımız için en son işte baş taşına yazmak durumunda kaldık. Geçenler hala okumaya <gülüyor> devam edebilirler. <gülüyor> ama evet. bu konuda bir dediğim gibi formül varsa da bizi aydınlatsın bu entelektüel arkadaşlarımız. Hali hazırda keşke Timur Hoca namaz kılıyorum demecini vermeseydi diyen aklı başında zannettiğimiz gazeteci arkadaşlarımız var. Yani ben o yüzden biraz böyle sert hmm. konuşuyorum. Maşlası benim dinleyicilerim. Bir siyasi görüşüm bir İnançım tabii, tabii tabii Tabi tabi tabi tabi. Ki yani evet. dünya hani demokrasi mücadeleleri böyle çok örnek var. Yani Latin Amerika'da birçok deni insanı devrimlerin önde yer aldı. Türkiye'de Türkiye tabii. İşçi Partisine yani birçok deni insanın ben çalıştığını Hı -hı. biliyorum. Hı -hı bir evet. insan pardon bir insan nasıl 360 Tabii. derece dönebilir evet. mutlaka bir ya ruh bir bozukluğu vardır ki tedavi gerektirir Hı -hı. ya da maddi anlamda bir desteğin olması Tabii. lazım değil mi şekil değiştirme için doğru. Menfaat yani iki tane mevhat evet, evet. Timur Selçuk ayna gibi hayatı da hal hazırda biz bir hayatdayız tutulsun bakalım nereden yemalanmış ocu bucu olmak için Galatasaraylı'nın bile deme, demeyen bir Timur Sadece yüzme spor kulübüne üye. O kadar yani. Derdekte de bile görememişsinizdir. Mercan Hanım şöyle. Mesela Timur abi sadece bir e, yorumcu değildi. Yani sahnedi söylediği eseri Tabii. yaşıyordu. Tabii. Cem Karaca da öyleydi. Hı hı. Bunda herhalde annelerinin tiyatrocu e, olmasının onun etkisi onun var mı? Öyle hı hı. Yani o zaman böyle derdi. Toto Karaca ve söylerdi, değil mi? O devrimci yanımı da, coşkumu da, e, teatral yanımı da anacımdan almışımdır e, derdi. E, tabii evlatlar ebeveynlerini evet. geçiyor öyle olsun da zaten. Ee, çok çok özeldi yani hiçbir tiyatrocunun ben onun tiyatro parçalarını hiçbir tiyatrocunun o kadar iyi e, seslendirdiğini, yorumladığını hiçbir beden yok. diliyle de ha. görmedim şimdi ne yalan söyledim. Şimdi, rahmetli e, babaannesi şey, Merton e, söyledi, hep sohbetlerimizde şunu söylerdi e, ezberlerini Timur'la beraber yapıyorlar ve tiyatro kulislerinde hep beraberler o kadar önemli bir şey ki perde açıp kapamalarda her şeyde çok bir dikkatli, özenli olarak bir özellikle katılmak istiyor annesinin provalarında. O yüzden e, tabii ki biraz da yeteneği de var. Her evet. yanında olan aynı şekilde hı hı. olmuyor. O da Timur Onca'dır onu sürdürebiliyor. Babil'den sonra da bundan sonra da işte Timur abiye, Timur Selçuk'a ve onun izinden giden sanatçılara yer vermeye devam etmeyi düşünüyorum. Mercan'ım siz de onun izinden yürümeye devam eden bir sanatçı olarak bugünlerde yeni bir proje çalışıyorsunuz değil mi? Kısaca bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Tabii ki. Ee, yeni projemizin adı Bir bir bir olmaktan e, geliyor. Şöyle bütün renklerimizle, e, bütün e, etnik kimliklerimizle, müziklerimizle e, bu ülkeye ait tüm renklerle bir olmamızı arzulayan bir eser Çok olacak. Güzel. İnşallah bu danslarımızla, e, müzikler. bütün bütün müzikler e, yine Türkiye Cumhuriyetinden çıkma tamam. öyle söyleyeyim. Tamam. Ee, inşallah detayları uzun vadede tamam. konuşuruz sizinle Peki, yine bir modern bale eseri olacak tahmini gösteri zamanı ne zaman olacak 6 ee, Mart'ta premieri yapmak arzusundayız 6 evet. Mart Cemal Reştire Çok güzel. 6 Mart ee, olacak. O zaman şey bugünden randevulaşalım mı? 6 Mart Pazartesi'ne geliyor. Pazartesi Öğlendi Radyo'da oluruz, akşamda CRR'de. İnşallah sağlığımız olsun. Programın sonuna geldik. Bugün Timur Selçuk'un 1970'li 80'li yıllarda temellerini attığı ve birçok genç müzisyen için özel bir anlamı olan bir mekanda Çağdaş Müzik Merkezi'nde zamanımız el verdiği ölçüde Handan Selçuk ve Mercan Selçuk'la Timur Selçuklu yıllarını konuştuk. Handan Hanım, Mercan'ım çok teşekkür ediyorum. Bugün beni Çağdaş Müzik Merkezi'nde ağırladınız. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bütün dinleyicilerimizi, sevgilerimizi yolluyoruz. Bütün değerli insanların ruhları şad olsun. Biz bugün çok keyifli anlar yaşadık. Tim Hocamız bizimle beraber oldu. Ne bizimle güzel, Ne güzel. Çok teşekkür Sizlerle birlikte. Açık, Açık Teşekkür ederim. Babil'den sonranın bütün kayıtlarına e, Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Sayfanın başında yer alan logonun metninde program arşivinin linki var. E, bu yılın son programında yani haftaya pazartesi günü sevgili arkadaşım İvi Dermancı program konuğum olacak. İvi'nin e, müzik yaşamını işte yeni yıla dair beklentilerimizi, umutlarımızı konuşacağız. İvinin sesinden güzel şarkılar dinleyeceğiz. 2 Temmuz 2022'de Timur Selçuk'un zincirli kuyudaki yattığı yerde, Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da belirttiği gibi Türkiye toplumu ve onun sesiyle, soluğuyla büyüyen kuşaklar, özellikle Türkiye işçi sınıfı onu hiç unutmayacak. Her zaman bizlerle, yüreğimizde ve mücadelemizde. Sonsuza kadar yaşayacak. Programı 2010'da Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mitinginden bir kayıtla kapatıyoruz. Timur Selçuk'un piyanosuna ve sesine 1 Mayıs sanatçılar korosu eşlik ediyor. Sözleri Nazım Hikmet'e, bestesi Sarp Berösen'e ait bir şarkı. Türkiye İşçi Sınıfı'na selam. Haftaya pazartesi aynı saatte 95.0 Açık Radyo'da. Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.